Bismillahirrahmanirrahim. Hakkudu lillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama Baht. Ve ahli sünneti vel cemaati La yulzimuna ahadan minal muslimine Müslümanlardan hiç kimseyi ilzam etmezler. Mecburi kılmazlar. التقayyuda bimezhebi faqihin muayyenin Muayyen olan bir faqihin mezhebi ile bağlanmayı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 Onun dışındaki hiçbir mezeble alakan olmayacak demez. Tamam? Böyle bir mecburiyet kimseyi böyle bir mecburiyette bırakmaz. Ama bir insan dese ki ben bir mezhebet abi olacağım. Ehli sünnet bunda bir sorun bir beis görmez. Hangi şartla bu tabiiyet ittiba boyutunda kalır, taklit boyutuna geçmezse. Tamam? Cimitali burada bizim neyi öğrenmemiz lazım? Taklit nedir?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 اَنْ يَسْتَوْثِقَ مِنَ الْاَمْرِيۜ Yani o işten kesin emin olması, o işi garantilemesi, güven talep etmesi onun hakkındadır. اَلَّذِي اَوْكِي سَيَد۪ينُ lillahi taala بِهِ Onun ile Allah'a dinlendiği, yani onun ile onu yaparaktan Allah'ın dinini yerine getirmiş olduğu şeylerde işte emin olmak, ondan sonra garanti elde etmek onun hakkıdır. Bu da neyle uğranacak? ona fetva veren müftiye o işin delilini sormak ile olur. التقليد الممنوع المذمون yasaklanan ve zem edilmiş olan taklit هو تقليد رجلٍ واحدٍ مُعَيَّنٍ هو o, تقليد رجلٍ bir adamı taklit etmektir. واحدٍ tek bir adam mı taklit etmektir? bir adam, دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِينَ onun dışındaki alimlerin dışında sadece bir adamı taklit etmektir.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 ee, لأن هذا النوع من التقليد taklit etmeyi الضعف والتنازع بين المسلمين. türkleri de الضعف والتنازع بين المسلمين. bu tür çekişmenin ve zayıflığın sebeplerinden bir tanesidir. Kör bir türkleri ve kör bir bırakın. Çünkü bu tür türkleri de taklit etmeyi bırakın. Çünkü bu tür türkleri de taklit etmeyi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 Ve dedi İmam Malik, İmam Malik dedi ki inname ana beşerun uhtiu ve usibu. Ben normal bir insanım. Ben de bir insanım. Hata da yaparım, isabet de ederim. fi ra'i benim görüşüme bakın. Fakullu kullu ma vafaqa'l kitabe ve's sünnete fehuzuhu. Kitaba ve sünnete muvafakat edenleri hepsini alın.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 وقال الامام احمد İmam Ahmed dedi ki la tuqalliduni la la tuqalliduni la tuqallid malika la şafii la el nebni na maliki na şafii ve la yani İmam sufyan el-savri ediyor min haythu onların aldığı yerden al sen yani kitaptan ve sünnetten al ve ahwaluhum fi onların sözleri bu bapta çoktur Kânu yafqahûne ma'ne kavlihi teâlâ Allâh şu sözünün manasını fık ederlerdi. İttebi'û mâ unzile ileykum ve lâ tattebi'û min dûnihi awliyâ' qalîlan ma tezekerûn. İttebi'û mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tazlimûn. Değil mi? Arap Suresi, Burada eksik yazmış.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 قال مالك ابن امام مدرج الحجره قال وقد اشار نحو الهجره كل قول سوى قول الرسول منها المقبول ومنها المردود قال الشافعي ان رايتم اقوالا معارضا لما رويتم فضرب الجدار اقوالا مخالفه الاخبار قال لهم احمد لا تكتبوا قال لهم احمد لا تكتبوا قال لهم احمد لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فادبوا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 Ahkizen bir akwal ya hatta tuğrada benim sözlerimi arz etmeden alması, eler kitabı ve sünnetin murtada, sünnete ve kitaba arz etmeden alması, İslamı olan insan için yakışmaz. Kâl al Malikun imamu dar el hijreti, dar el olan yani Medine'nin imamı Malik dedi ki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 وتطالب العلم اذا كانت عنده اهليه الى طلبه yanında ehliyet olursa yestati an ya'rifa biha adille alime alihi adille adille alime yani elim ehliyeti varsa alimlerin e, imamların delillerini bilebilir yani buna gücü yeter aleyhi an ya'male biha eğer buna gücü yetecek kadar bir ehliyeti varsa onun üzerine gerekli olan şey o delilden de etmek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 Falı olabilmek için, Allah'ın kutsal kitabı olan Kitab-ı Musa'ya olan kitab sorması onun ve Sünnet-i Rasulüne dair bilgi <gülüyor> sahibi Allah'ın kitabını ve Sünnet-i bilen dair bilgi sahibi olmak için, Allah'ın kutsal ve Sünnet-i Rasulüne dair bilgi sahibi olmak için, Allah'ın kutsal kitabı olan Kitab-ı Musa'ya ve